Merhaba açık radyo dinleyicileri dünyayı okumak yazarlar ve ilhamlarında e, bugün yine beraberiz. E, ben Akif Pamuk. Ben Bugün Koduğumuz e, Kenan Çayır e, kendisini e, seçbirden Bilgi Üniversitesi'nden bir sürü farklı kimlikten tanıyoruz. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biz kimiz üzerinden bir tartışma yürüteceğiz. Biz kimiz ders kitaplarında kimlik yurttaşlık ve haklar bağlamında yapılan tarama bir çalışma. Hakikaten ders kitaplarında çok fazla önem vermiyor muyuz diye başlayayım ben. <gülüyor> Vallahi iki görüş var. Biz de bunu eğitimci arkadaşlarla konuşurken, tartışırken bu meseleyi ...bir kısım eğitimci diyor ki... ...yani abartıyorsunuz bu meseleyi... E, ...ders kitapları... ...zaten çok da kullanılmıyor... E, ...çok da önemli kaynaklar değil... ...gibi bir görüş var... E, ...hakikaten bazı... ...öğretmenler kullanmıyor... E, ...ama biz hala daha... E, ...yani yaygın olarak kullanıldığını... ...zaten biliyoruz sahada ders kitaplarını... ...artı ders kitapları... ...kullanılsın kullanılmasın... E, ...aslında bir ülkenin e, bize... ...toplumsal bağlamı hakkında... ...işte siyasal ilişkileri hakkında, anayasasıyla beraber böyle en önemli bilgiyi veren kaynaklar. Toplum mühendisliği hakkında. Toplum mühendisliği hakkında, değişik dönemlerdeki değişik içeriğiyle tabii, beraber. Tabii. Aslında ders saplarına baktığımız zaman biz o toplumun bir nevi, hani ben bir sosyolo sosyoloğum, sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Sosyoloji ve Akif'in seç bir diye kısaca söylediği sosyoloji ve eğitim çalışmaları merkezi bir araştırma merkezidir Bilgi Üniversitesi'nde. E, bu alanda çalışıyoruz ve ders kitapları bizim için bir araç aslında. Ders kitaplarına bakarak yani toplumdaki gelişmeleri, e, güç dengelerini oradaki o söylemi aslında anlamaya çalışıyoruz. Yani bunun bir araç olduğunu bizim için vurgulamak lazım. Evet burada e, tabii bir, iki ve üçüncü bu. Hı -hı. E, burada konuşma nedenimiz de aslında bu bağlama oturuyor. Yani e, öğretim programları e, yenilendi Hı -hı. ve e, Eylül ayında yeni ders kitapları var. Yani evet. Her öğretim programı demek aslında eğitim amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi demek. Yeniden o biz kategorisinin özelliklerini e, tartışmak demek. Hı hı. Belki tarihe bir not düşüp e, bunun dördüncüsünü de lütfen <gülüyor> yapar mısınız <gülüyor> mesajını <gülüyor> kamusal alandan <gülüyor> paylaşalım. E, Orada e, e, oradaki biz kategorisi herhalde e, oradaki Hı -hı. söylem repertuarlarında sıklıkla karşılaşılan e, şeylerden bir tanesi e, nedir oradaki biz e, Hı -hı. çünkü bunu biz inşa ediyoruz bir tarafıyla Tabii. da e, hani bir iki Tabii. üç diye yapıldıysa dördüncüsünü de yapacaksak Tabii. aslında Tabii. değişen bir söylem repertuarı var bu son e, biz kimizin yanıtı e, neydi? Hı -hı. Yani o şeyi de açalım dinleyicilerimiz için. Sen üçüncüsü dedin. Biz 2000'li yıllardan beri e, Tarih Vakfı ile beraber e, ders kitaplarını e, inceliyoruz, araştırıyoruz. Ders kitaplarında İnsan Hakları Projesi e, işte 2003 yılında birinci bulguları yayınlandı. Sonra işte bu konuyla alakalı olanların bildiği gibi 2005 yılında kapsamlı bir reform yapıldı. Yapılandırmacı eğitim bağlamında yeni ders sapları yazıldı. 2009 yılında ders saplarını bir daha inceledik. 2014 yılında bir rapor daha çıkardık. Sizin bahsettiğiniz bu biz kimiz başlıklı rapor aslında üçüncüsü. E tabii dördüncüsünün, beşincisinin, altıncısının yapılması lazım. Çünkü yani toplum dinamik, eğitim de dinamik olması gerekiyor bir taraftan. Çünkü sürekli e, değişiyor. Ve ders kitapları da aslında e, yani eğitimin zaten temel amacı hani bir yurttaş e, yaratmak, yurttaş oluşturmak. Ee, Osmanlı'dan cumhuriyete geçişte birlikte baktığımız zaman çok ciddi anlamda işte hani o içeriğin değiştiğini görüyoruz ellilerde değiştiğini görüyoruz. E ...şu anda da hızla değişiyor bir taraftan. Şimdi ama kaygılar acaba yurtta yurttaş oluşturmak mı... ...yoksa başka bir şey gibi kaygılar belirme. Yani Bana mi? yani her o toplumdaki e, siyasal iktidar... E, ...işte devlet anlayışı ne kadar... ...bazen süreklilik Yok, var, bazen süreksizlik var. haklarını kullanmayı talep eden... Hı -hı. ...sadece ödevlerin değil haklarını da hatırlayan birini anlıyorum da... ...o yüzden... Tabii senin. yani... <gülüyor> e, ...ya açıkçası böyle ne resim ne siyah ne, biya, ne beyaz... E, ...hakikaten yani e, böyle... E, Hakları hatırlatan, hakları nasıl kullanabileceğini söyleyen iyi pasajlar da var, iyi bölümler de var yok değil aslında baktığımız zaman. Ama biz onun genel felsefesini aslında hı hı. E, bir şekilde altını çizmeye çalışıyoruz. Çünkü ders kitapları e, bir e, yani e, çocuklara, öğrencilere ama aslında hepimize öğretmenlere, yurttaşlara şöyle bir mesaj veriyor. Yani nereden geldik? Bizim işte tarihsel kökenimiz ne? Şu anki durum ne ve ne, nereye gidiyoruz? İdealimiz ne diye aslında bir şey çiziyor, bir çerçeve çiziyor. Bu çerçevenin aslında biz anlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Şimdi burada sorunlar var dediğin gibi biz meselesi. Yani toplum olmak için aslında hakikaten insanların birbirine güvenmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi haklarını bilmesi gerekiyor, haklarını kullanması gerekiyor, sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. Sadece hak meselesinden gidemiyoruz ve sorumluluk evet. meselesi var. Şimdi bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin işte Avrupa Birliği ilişkileriyle beraber bakıyorsunuz işte yeni bir şeyler giriyor. Birleşmiş Milletler işte insan hakları eğitimi 10 yılı ilan ediyor. Müfredatımıza bakıyorsunuz vatandaşlık kitabı bir anda vatandaşlık ve insan hakları eğitimi kitabına dönüştürüldü. Sürekli dinamik bir şey var. Biz olgusu aslında sürekli değişiyor. Yani şu anda baktığımız zaman mesela Suriye meselesi nasıl kim öngörebilirdi? Evet. Yani şu an Türkiye nüfusunun yüzde dördü, yani hiç azı, azı mı sanmayacak bir rakam e, Suriyeli şey gö mülteci evet. göçmen. Evet. Aynen. Hı hı. Yani dolayısıyla o değişiyor ve soru şu, peki nasıl içereceğiz bu e, diyelim e, farklılıkları, farklı yurttaşları, farklı talepleri? Çünkü baktığımız zaman topluma farklı kesimler hakikaten e, e, bir araya geldiler, örgütleniyorlar ve eşitlik talep ediyorlar, hak talep ediyorlar. Yani ben daha dün işte Seferi Hisar'daydım. Roman örgütleriyle beraber çalıştık. Başka bir siyaset okulu düzenliyorlar. İşte meclisten de insanlar var. Milletvekilleri de var bu siyaset okulunda. Şimdi onlar da eşitlik talep ediyor. Biliyorsunuz farklı etnik gruplar eşitlik talep ediyor, farklı mezhepler eşitlik talep ediyor, işte gayrimüslimler eşitlik talep ediyor. Mesela aslında bütün bunları nasıl bir araya getireceğimiz ve barışçıl, işte toplumsal refahı geliştirici bir ortam oluşturacağımız Şimdi aslında. Sizin gözleminiz ne? Mesela ders kitaplarına baktığınızda bu taleplerin ne kadar karşılandığını tespit ettiniz ya da karşılanıyor mu? Ee, çabalar var bir taraftan baktığımız zaman ama bu toplumsal kesimleri, talepleri karşılayacak kadar değil. ...yani örneğin işte seçmeli dil dersleri konuldu. Şimdi bu çok önemli bir şey bir taraftan. Abhazca'nın, Zaza'nın, Kurmançı'nın, işte efendim Lazca'nın. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben hani 1990'larda sosyoloji okurken... ...diyelim Lazca'nın seçmeli bir ders olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konulacağını... ...hiç düşünemezdim bir taraftan. Çünkü talep var buna yönelik. Ama bu talepler şeyi karşılamıyor gerçek anlamda çünkü sadece onu koymak yetmiyor. Toplumsal kesimlerin bu farklılığı kabul etmesi, o çerçevenin demokratik bir e, çerçeve olması, e, dediğiniz gibi o hak meselesini çok daha böyle derinlemesine aslında koymak gerekiyor. Yani e, barışçıl bir e, kolektif bir kimlik, kolektif bir muhayyile diyorum ben ona. Kolektif muhayyileyi oluşturamazsak, e, zaten hani bu ders tabına... yansımayacak. Bu yumurta tavuk gibi ders tabına yansımazsa aslında zaten öyle yurttaşları yetiştiremeyeceğiz. ...öyle öğretmenle yetiştiremeyeceğiz. Aslında... ...ya dediğim gibi yumurta tavuk meselesi gibi bir şey... Evet, orada ders kitabına özellikle giriş sorusu oydu ee, sıklıkla hani ders kitabı hiçbir şey aslında karşılamıyor. Hani evet. Resmin sadece belki de üç saç ayağından bir tanesi. Burada Suriyeli meselesinde e, eğitim ritüelleri üzerine Filiz Meşeci ile konuşurken hı hı. E, herhalde e, çok kültürlü eğitim tartışmasında Suriyeli göçmenler üzerinden Türkiye için bir şans olabilir e, gibi bir e, tartışma yaşamıştık. E, açık radyo dinleyicileri e, buna e, tanık oldular. Hı hı. E, belki hakikaten Oradaki e, ders kitabının resmi orada şu aslında e, yani sokakta olup olmayandan öte e, o, orada bir sesinin olması, Tabii. orada bir temsilinin olması açısından e, önem taşıyor. Ama geliyor. O, Akif o temsili nasıl olduğu da önemli evet. yani ders kitaplarında çeşitli temsiller var mesela kadınlar hakkında temsiller var ama e, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını kıran temsiller de var yani mesela bir örnek işte bir çocuk hayat bilgisi kitabında annesini ve babasını tanıtıyor biri doktor biri öğretmen şimdi ne bekleriz mesela burada hangisi doktordur şimdi hemen evet, evet, erkek, erkek geliyor. geliyor halbuki tam tersini yapmışlar yani annem başarılı bir doktordur diyor annesinin resmi var babam öğretmendir diyor dolayısıyla toplumsal o kalıp yargıları ...ön yargılarla birleşen... ...aslında ayrımcılığa yol açan... E, ilerki aşamada... ...o kalıp yargıları e, kıran örneklerin çoğalması lazım. Ama baktığımız zaman... ...o temsilin, birçok temsilin... ...kalıp yargıları güçlendirici olduğunu görüyoruz. Yani siz Suriyelileri dahil edebilirsiniz... ...farklı etnik gruplara dahil edebilirsiniz... ...vesaire... ...ama eğer... Özcü dediğim yani bir öz atfeden o aslında ilk o e, aklımıza gelen hani işte romanların böyle çok oynamayı sevdiği falan filan gibi böyle kalıp yargıları güçlendirici bir temsil olursa o da aslında e, o bizim çoğulcu muhayyilemize hizmet etmeyecek. Çok çok ciddi çalışmak lazım hakikaten. Bunlar basit gibi görünüyor ama aslında çok önemli şeyler, kazanımlar. Tabii storotipi, e, sokakta gördü storotipi ikinci sosyalleşme alanında da görüp tortulaşmaya neden olacak bir tarafıyla. Aynen, aynen. Ama diğer taraftan aslında refleksif düşünmeye olanak sağlaması lazım. Aynen. Tabii orada çok kültürlü eğitim tartışmasına e, e, devam edeceğiz. Hı hı. E, burada bir e, e, Afrika'ya bir kulak verelim. Evet. Açık dinleyicileri yanlış telaffuz ediyorsam Lütfen e, kusuruma <gülüyor> bakmayın e, Burada Güliz Selamlarımızı gönderiyoruz Ve Kidayo e, albümünden e, Wow the Game Fransızca olmadığı için La Via Chest Bon Diyoruz ve e, Afrika'ya e, Uzanıyoruz Sonrasında yine e, söyleşiyle Devam ediyoruz La Vise Bon Bon Bon Bon, bon.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 Wow the Game'den, Kidaiu albümünden dinledik. Afrika'ya kulağımızı verdik. Tekrardan eğitime dönüyoruz. Stereotiplerde kaldık. Stereotipler, stereotiplerin yaygınlaşmasıyla ayrımcılık arasında bir hı hı. nedensellik ilişkisi kuruluyor Tabii. genellikle ee, sizde e, ayrımcılık üzerine e, çalıştınız Hı -hı. E, orada ayrımcılık raporu e, çıkardınız Hı -hı. aynı zamanda yine seç bir e, bağlamında e, burada e, ayrımcılığı elbette e, kendi içinde sınıflandırılabiliriz ama e, bir tarafıyla o stizotipin e, yaygınlaşmasının aracı neler Hı -hı. E, bu hakikaten eğitimle mi oluyor sosyal öğrenmeyle mi oluyor e, ne diyorsunuz Hı -hı. Şimdi nasıl bir ilişki var? Belki kısaca onu açmak lazım. Yani ayrımcılık aslında aynı durumda olan insanlara farklı muamele etmek. Yani haklar bakımından aslında her vatandaş eşit değil mi? ideal anlamda. Yani bir engelli yurttaş da eşit. Ondan sonra kadın eşit, roman vatandaşlar eşit baktığımız zaman anayasal düzen içerisinde. Güya Fakat, öyle. Efendim güya, güya öyle. öyle. <gülüyor> Fakat... Davranışa baktığımız zaman eğer farklı muamele ediliyorsa, insanlar farklı muamele ediyorsa, resmi kurumlar farklı muamele ediyorsa bu gruplara işte bu ayrımcılıktır. Peki bu nasıl oluyor diye baktığımız zaman insanların kafasında bu ayrımcılık çalışmalarında şöyle bir şey oluyor bilişsel psikolojinin gelişmesiyle. Biz kategorize ederek düşünüyoruz aslında. Yani dediğim gibi stereotip aslında hani böyle matbaadan geliyor böyle hani kafamızda böyle bir e, tiplerin olması gerekiyor anlayabilmek için kategorize ede, ede, edebilmek için. Şimdi bunlar nereden gelişiyor? Yani bir engellileri düşündüğümüz zaman bu bizim seçbirde bizim merkeze yaptığımız son çalışma ders kitaplarında e, engellilik çalışması Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yaptık. Oradaki biraz bulgulardan da bahsedersen bu bağlamda. Şimdi engelliler e, Türkiye'de ayrımcılığa uğruyorlar mı? E, evet uğruyorlar. Ee, i̇şte e, iş başvuruları Yaptığı zaman mesela e, Aslında istihdam kotası da var Almak zorunda evet. şirketler evet. Fakat diyorlar ki yani sen gelme e, işte biz sana e, banka kartını verelim Gölge etme ee, başka yani, yani ondan saniye Hatta sonra... güncel bazı belediyeler doldurmuyor Kotayı doldurmuyor, şu anda doldurmuyor. güncel doldurmuyor, Devlet de doldurmuyor ceza evet. veriyor ama evet. doldurmuyor Yani resmi kurumlarda da var bu Şimdi buna baktığımız zaman niye bu böyle? Çünkü yapamayacağını düşünüyor. Yani engelliler, ben çocuklara da konuşuyorum. Hadi engelliler deyince aklınıza ne geliyor? Yardıma muhtaç, evet. acınası, tek başına bir şey beceremeyen vesaire. Halbuki yani bir e, yürüme engelli olmak ile zihinsel beceri arasında hiçbir fark yok ki. Yani e, ortamı e, biz... E, engellilere, engellilere göre de dememek lazım aslında herkese göre. Çünkü evrensel tasarım bu. Hamilelerde efendim puset evet. taşıyan e, ne bileyim ailelerde, bisikletliler bisikletlilerde, e, bisikletlilerde <gülüyor> yani herkes için aslında çevrenin düzenlenmesi gerekiyor. Bunu da ama 2020'ye ertelediler mesela düzenlemeleri e, Aynen. Evet. Beceremedi şey. Evet. Engelli insan hakları bildirgesi sözleşmesine göre yapması gerekiyordu. doğru İnsanların o. kafasında da 2020'de de 25'e ertelenecek var ya onu da söyleyeyim. E, <gülüyor> maalesef ama engelli <gülüyor> öğretikleri de çok güçleniyor. Evet, evet. Yani biz bunu toplumsal hak ...ve araştırmalar derneğiyle yaptık. Hak temelli çalışan bir engelli örgütüdür. Ve bunun şu an savunusu yapılacak mesela bu raporun. Çünkü ders saplarına baktığımız zaman hakikaten genelde engellilerin sadece farklılık temasında geçtiğini görüyoruz. Hayat bilgisinde ağırlıklı evet. olarak görünüyor. Sosyal bilgilerde, sağlık bilgisinde hatta matematik kitaplarında mesela mavi kapak toplama soruları falan var. Şimdi bu çok yaygın biliyorsunuz evet, mavi kapak evet. toplamak. İyi de mavi kapak toplamanın verdiği mesaj yani bu engelliler e, yani bizim yardımımıza muhtaç bir taraftan. Halbuki bu bir haktır dediğiniz gibi. Evet. Devletin aslında bunu vermesi lazım. Şimdi bunlar ne oluyor? Çocuk ders kitabında engellileri yardıma muhtaç bir birey olarak görüyor. Ondan sonra ailede böyle görüyor, hikayede böyle görüyor, televizyonda dizide böyle görüyor. Ve kafaya bir stereotip, bir kalıp yargı yerleşiyor. Ve davranışa geldiği zaman da öyle davranıyor. Evet. O yüzden ders hitaplarını işte bir şekilde biz e, değiştirmeye çalışıyoruz. Kalıp yargıları kıran temsiller olsun istiyoruz. Ve ondan sonra onun tabii davranışa dönüşmesini bir şekilde umut ediyoruz iyi bir öğretmen, iyi bir eğitim ortamıyla beraber. Burada tabii ayrımcılığın daha çok engellik bağlamında bir ayrımcılıktan bahsettik. Tabii orada hı hı. sizin bakış açınızda bir engellik var. Bir de ayrımcılığın diğer o farklı boyutlarına dair hı hı. bakışlar da atıyorsunuz. Burada elbette bir kadına yönelik bir ayrımcılık tabii. söz konusu. Farklı kültürler üzerinde, farklı kültürler kültürlere ayrımcılık söz konusu. Farklı, farklı, cinsiyet, kim... kimliklerine, cinsiyet, farklı cinsiyet kimliklerine, farklı cinsel ve kimliklerine, kimliklerine, kimliklerine Evet, evet. milletlere. Evet. evet yani buradaki Bütün farklılık aslında bir Hı -hı. bir tarafıyla e, konvansiyonel olarak bir biçimde e, Ayrımcılığın potansiyel ayrımcılığın e, Maruz kaldığı bir öteki Olma e, durumuyla karşı karşıya Bir, bir e, de burada Türkiye belki de Bana kalırsa bir şans Olarak kullanabileceği bu farklılıklarını Hı -hı. Yani permakültüde örneğin buna Kenar etkisi deniyor e, Ne kadar farklılık bir araya gelirse Hı -hı. Orada hiç umulmadık şekilde bir zenginlik, bir verimlilik doğuyor. Evet. Bir fark olarak kullanabileceği bir şeyi evet. tam tersi elinde bir eye yani benim algım öyle yani size onu sormak istiyorum o yüzden. Sanki bu eye ile bu farklılıkları ben ne kadar törpüleyebilirsem, ne kadar hı hı. tek teklifleştirebilirsem o kadar güçlenirim o kadar zenginleşirim gibi bir imaj var sürekli bana. Yani Tabii. billboardlara yansıyan bu ilanlarda falan ben bunu görüyorum. Hı. Siz de katılıyor musunuz? Buna? Halbuki ötekisi bizi zenginleştirecek diye düşünüyorum ben. Ya zaten yani teorik olarak da baktığımız zaman öteki gibi bir kavram olmazsa zaten biz kendimizi tanımlayamıyoruz. Anlamı üretemiyoruz. Yani hani siyah beyaz yani beyaz olmadığı zaman siyahı zaten tanımlayamıyorsunuz. Öteki hakikaten bir zenginlik. Kendimizi tanımlayabilmemiz için bir zenginlik bir taraftan da. Kültürü tanımlayabilmek için yani kültürel sınırları çizemediğiniz zaman bir şekilde kendi kültürünüze tanımlayamazsınız. Yani ötekinin yitirdiğiniz anda aslında anlam yitiriliyor. Fakat bu şunu da tabii altını çizmek lazım. Sadece Türkiye'nin de sorunu değil maalesef dünya konjonktürü de evet. yani hani kültürler arası eğitim dedi e, Akif bon. Ama biz şey için söylüyorum ama hani Yaşar Kemal'in dediği gibi burası binbir çiçekli bir yayla aynen, orası yani. Aynen. Aynen. Bunların özenle ee, korunması gerekiyor. Ama işte ulus devletle beraber bir taraftan da işte o şey hani o çok kültürlü e, muhaliyle biraz yok oldu. Ve dünyada da yani çok kültürlü eğitimin ciddi sorunları oluştu. Bu tehdit algısıyla beraber evet, dünyada evet. da. Ama yani önemli adımlar da var bir taraftan. Yani Almanya mesela Almanya'ya örnek verirsek 96 yılında işte kültürler arası eğitim kılavuzlarını filan yayınladılar. Evet, evet. Ciddi sorunları vardı onların göçmenlerle hala daha var. Ve her ülke aslında bunu başarmaya çalışıyor. Dediğiniz gibi bizim aslında baktığımız zaman... Yani bu topraklarda aslında böyle ben inanıyorum. Yani bu topraklarda muhabbet, sohbet, efendim işte bir şekilde böyle bir çalışmalar da bunu gösteriyordu aslında. Ee, fakat o, o işte e, farklı siyasal gelişmeler muht, maalesef şey olmuyor insanların da algısı tabii yani tehdit algısı bir taraftan buna müsaade etmiyor ama bunu aramaktan vazgeçmemek lazım. Yoksa zaten hani dediğim gibi anlamı yitiriyoruz ve beraber yaşama idealini yitiriyoruz. Ya vakitimiz çok azaldı ben de, bir de size şunu sormak istiyorum. Üçüncüsünü yayınladık dediniz. Bu peki bir dönüşme e, araç oldu mu acaba? Hı -hı. Ya dediğim gibi 2000'li yıllardan bu yana e, izliyoruz. E, toplumsal cinsiyet konusunda bayağı olumlu e, değişimler var. ...yani örnekler var diyeyim. Ee, Müfred yeni müfredatta şey var işte... ...cümle olarak yani... ders kitaplarında... E, ...toplumsal cinsiyet kategorilerine... ...dikkat edilmelidir hı. diyor mesela. Yani işte e, ev işi yapan evet. erkekler... E, ...farklı rollerdeki kadınlar... E, ...bunlar... ...başlı başına bir aslında iyi örnek... E, ...dilin değişmesi... ...mesela bu işte bilim adamı lafını... ...birçok ders tabı değiştirdi... ...bilim insanı lafı kullanılıyor... ...şimdi hı hı. bu lafın geçmesi... hani ...ne kadar önemli aslında bir katkı evet. yani... Ee, bu konulara duyarlı bir öğretmen aslında bunlar üzerinden inanılmaz kazanımlar elde edebilir. Evet, evet. Ee, ne bileyim işte Milli Güven dersinin kaldırılması e, ondan sonra önemli bir adım. Ama genel çerçevede e, çok ciddi adımlar yok maalesef. Çok daha yola kat etmemiz lazım. Bir tarafı da birazcık öğretmene e, kalan bir durum. Yani e, tabii. Işte, tabii. ideal e, bir e, öğretim programı Hı -hı. ders kitabı tabii. olsa ne olur? Tabii. O, Ama şey şu olur. da var yani şunu altını çizelim. Ders kitaplarında biz... Yani bu işte tabu konu, tabu denilen meseleleri e, konuşabildiğimiz anda toplumda da rahatlıyor, öğretmenler olan, rahatlıyor. Tabii olan olağanlaştırıcı bir, bir etkisi var. Yani aynen, orada belki aynen. o gerilim azaltıcı bir etkisi var. Benim bir, sorum... e, bir de bir şey de söylemek istiyorum. Ben çok Söyledim. ne kadar bu konuda doluymuşuz mevsim ya. Yani. <gülüyor> Mesela bu azınlık okullarında tarih eğitimi. Hı hı. Yani e, e, insanlara... Ee, kendi kimliklerini düşman diye anlatan bir dil var yani burada evet. yani korkunç evet. bir şey değil mi yani evet. karşılaştığımızı düşünsenize yani evet. değil mi bizim karşılaştığımız ama için. sadece azınlıklar değil mesela yani ders tatları hep orta sınıfa göre yapılıyor mesela yani yoksul çocuklara baktığımız zaman sembolik şiddete uğruyorlar. Normal yani, çok yani, evet, evet hakikaten sembolik evet, şiddet tabii. yani hani sizin diliniz sizin bir şekilde kültürünüz sizin sembolleriniz yok eğitimde ve oraya girdiğiniz zaman hakikaten tokat yemiş gibi oluyorsunuz o da sonra çok güzel yani. bir örnek. Mesela babası arabaya biniyor diye. Aynen yani? Yani. yani bu şey sembolik yani. şiddet işte evet. Çok, çok teşekkür ederiz abi. gerçekten çok keyifli çok aydınlatıcıydı. <gülüyor> bu ayrımcılığa dair sorum e, güme gitti. <gülüyor> bir başka program. <gülüyor> başka programda şimdiden söz alalım e, açıkladı dinleyicilerinden <gülüyor> E, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgi sevgili açık dinleyici Açık radyo dinleyicileri gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Dünya Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar.